Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programı başladı. Ben deniz Ömer Madra. Ben imkan Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçilerimiz Şadan ve Seyit Ali Özgen'e de çok teşekkür ederek başlayabiliriz. Çok yoğun haberler var. Gerek dünyadan gerekse de Türkiye ile ilgili olarak bu şeyden kış bastırması kar kışı kıyametten bahsetmiyorum. Esas itibariyle iklimle ilgili büyük denge sorunlarının olduğunu özellikle yeni yılın ilk zamanlarında bütün araştırmalarda çok yoğun bir şekilde yaşamaktayız. Yani iklim krizinin Akdeniz mercanlarını tam bir çöküşe sür sürüklemekte olduğu yolundaki araştırmalar özellikle Barcelona Üniversitesi liderliğindeki araştırma son derece ciddi bir sorun yaratıyor. Yani Fransa'da, Korsika'daki Skandola'nın korunan deniz bölgesinde Farklı mercan popülasyonları, yoğunluk, boyut yapısı ve biyokütle verilerine bakmış araştırmacılar. Yani 2003'teki bu çok hatırlanacaktır, çok yoğun bir şekilde yaşanmıştı. El almıştık açık radyoda sıcak hava dalgasından bu yana iyileşmek şöyle dursun çökme eğiliminde olduğunu bulmuşlar. Yani bazı e, bu popülasyonların mercan popülasyonlarının 2018'de bitmiş neslinin tükendiği düşünülüyor gibi tüyler ürpertici haberler geliyor. Araştırmacılardan Daniel Gomez kırmızı gorgonya popülasyonlarında ortalama %80'lik ve incelenen kırmızı mercan popülasyonunda %93'e varan ortalama biyokütle kaybı gözlemledik diyor. Yani iklim krizi bu etkileri hızlandırıyor. Denizler için mercan kaybı da muazzam bir şey. Çünkü ormanlarda nasıl ağaç kayboluyorsa, yağmur ormanlarında özellikle bu büyük bir yıkımsa mercanların durumu da aynı şekilde. Tabii biz sadece büyük mercan resif setinden bahsediyoruz. Uzun süre Avustralya'da büyük bir turizm merkezi ve uzaydan görülebilen tek büyük organik yapıydı. Ama bu da Akdeniz'deki de son derece ciddi bir şey. Uzun zamandan beri üzerinde durduğumuz e, istilacı türlere ilaveten iklim krizinin bir de bu mercanları meydana getirdiği perişan etti e, bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Yine bir felaket haberi daha var ee, yani sizin ben, anlattığınıza benzer geçen seneden bu yana yaşanıyor aslında Afrika'da ciddi bir kuraklık ve sıcaklık var Ömer abi ee, en son gelen bilgiler Tanzanya'da bir ayda 62.000'den fazla çiftlik hayvanının kuraklık yüzünden öldüğünü e, evet. söylüyor. Ve boyutları bu senede derinleşerek artıyor. Bu, bunun gibi kuraklığın pençesinde olan birçok ülke var Afrika'da. Ve e, hayvan sürdeleriyle beraber e, tarlalar ve gıda güvenliği de ciddi ölçüde tehdit altında. Şu evet, anda. yani kıyamet saati giderek... Çok daralan bir zaman içinde develenmekte olduğumuzu da net olarak söylüyor. Bir de araştırmaların en ilginçlerinden bir tanesi Nature Communications dergisinde çıkmıştı. Türkiye'nin özellikle Doğu ve Güneydoğu tatlı su stresine karşı ekolojik ve sosyal açıdan son derece kırılgan. Yani bunlar kategorize ediliyorlar işte orta düşük ve yüksek derecede Türkiye'de doğu ve güneydoğu yüksek derecede kırılgan çıkmış, Orta Doğu'da da tatlı su stresi ağır durumda, sosyal uyumluluk becerisiyle de dengeleniyor bu yani ne kadar nüfuslar bu şey kuraklığa karşı adaptasyon yapabiliyorlar adapte olabiliyorlara karşı burada şey Orta Doğu'da Bayağı ciddi grafiklerle gösterilmiş bu. Türkiye'nin sınır komşusu bölgelerin de dahil olduğu Orta Doğu'da tatlı su stresi ağır. Sosyal uyumluk becerisi ise düşük, düşük seyrediyormuş. Yani bu National şey, Communications gibi son derece itibarlı bir dergi. Uluslararası kendi Dergi de çıkıyor. 73... Havza varmış. Sosyal uyumu düşük. Yani Hem şiddetli tatlı su stresi var. İşte bu Türkiye'de de bulunuyor ama mesela Afrika'da, Kuzey ve Doğu'sunda Arap Yarımadası ve, ve Asya'da da Asya'nın her tarafında hemen hemen batısında, ortasında ve Güney Asya'da yoğunluk var. <gülüyor> Ayrıca Brezilya'da Güney Afrika'da ve Kuzey Çin'de de hassas havzalar bulunduğu belirtiliyor. Yani toplamda 1 milyar 200 milyondan fazla insanı ve küresel gıda mahsulü üretiminde %12'sini meydana getiriyor. Bu da tabii gayri safi yurt içi hastalığının milli gelirinde %6'sını e, kapsıyormuş, bu, kapsıyormuş bu bölgelerde. Çok, yani dünyanın her bir tarafında var ve Türkiye'de de tatlı su stresinin güçlü olduğu bölgelerin, işte biraz önce söyledik Doğu ve Güneydoğu ama ilaveten Orta Anadolu'da var tabii. Ee, Yücel sen de epey. Hatta yücelsen, o, ona şey. Akdeniz'i de ilave etmek gerekiyor. Çünkü ayrı ayrı raporlarda Akdeniz'de de özellikle iklim değişikliğiyle ilgili %30'a varan ee, yağış kaybı ve e, tatlı su kaynaklarında kayıp öngörülüyor. Dolayısıyla aslında şöyle bir tabloya baktığımızda Türkiye, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu bu dediğimiz sorunu ciddi şekilde yaşayan ve gelecekte de yaşayacak bölgeler olacaklar. Ee, yukarıda Karadeniz'de de ise fazla sudan başımız belada. Evet, yani çok ciddi bir tehlikeden bahsediyoruz ve siyasi siyasetçilerin, siyasi karar alıcıların bu konuda herhangi bir öyle ciddi tedbirler manzumesi içine girdiklerini söylemek de çok kolay değil. Yani iki yıldır ciddi kuraklık yaşıyoruz Ömer abi ve ciddi tarımsal kayıp var bu kuraklığa bağlı olarak özellikle tam da sizin okuduğunuz raporun gösterdiği, işaret ettiği bölgelerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu yılki tarım sezonuna da ciddi bir kayıpla girildi aynı bölgede. Ee, Ekim ayı olan adı üzerinde olduğu üzere Ekim ve Kasım ve Aralık ayında düşen yağışlar bir önceki yılınla göre düşen yağışlardan %30 civarında daha aşağıda e, meteorolojinin verilerine göre. Ee, bazı yerlerde yine Özellikle tarımda tarımsal çimlenme yaşanmamış durumda bu kuraklık nedeniyle. E, bu senede ciddi kayıplar var. Geçen senede oldu. Özellikle buğday ve hububat e, gibi ürünlerde kuraklığa bağlı kayıplar çok ciddiydi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Ee, bu bu artık şey e, yani yaşanıyor yaşanacak bu çok net ve bilinen bir şey ama buna karşı neler yapılıyor derseniz ha, ya asıl soru ya bugün... o. Ha? asıl soru o. buna karşı evet. neler yapıldı ve neler yap yapılması içinden nasıl bir mücadele yürütülmesi yürütülmesi ve bunun artırılması konusu çok ciddi bir şekilde yani Birkaç gün önce şeyde haberlerde gördüm. İşte iklim değişikliğine karşı e, tarımı kuvvetlendirmek için bir takım önlemler, bir takım desteklerden bahsediliyordu. Bu bugün yaşananlar karşısında bugün verilen tepki. Oysa biz bugün yaşanacakları bundan 10 yıl önce gör, görüyoruz. Ve 10 yıl önce bu tepkiyi veriyor olmalıydı ki şu anda o raporda bahsedilen uyum kabiliyetimiz, sosyal durumumuz yüksek olabilirsin. Maalesef biz etki oluyor, tepkiyi sonra veriyoruz. Oysa olacağını bildiğimiz şeylere bugünden hazırlanmak gibi pek bir alışkanlığımız yok. İklim değişikliği de bu tipik davranışları sergilediğimiz konulardan bir tanesi. Biz hala... Önlem alacağız, halen bilmem ne yapacağız, halen şöyle olacak, böyle olacak. Bunları tartışıyoruz, bunları konuşuyoruz, bunları planlamaya çalışıyoruz. Oysa biz çoktan bu konularda yol almış olmamız gerekiyordu. Tabii şimdi alınıyor olması kötü bir şey değil ama çok geç kalıyoruz her konuda. Geç kalındığı gibi bir de ters yönde yani Paris Anlaşması başta olmak üzere verilmiş evet. olan taahhütlere falan. Hemen aynı gün yani Paris Antlaşması'na taraf olunduğunun açıklandığı gün, aynı gün bir de işte Karadeniz'de e, şey, fosil yakıt arama müjdesi de verilebiliyor. Gemi çıktı falan diye. Şimdi böyle çelişkiler de var. Bir de ilginç bir şey var. Mesela Ember e, düşünce kuruluşu var. Enerji ve iklim üzerinde çalışmalar yapıyor onun e, Türkiye'nin 2021 elektrik görünümü raporunu yayınlamış durumda. Bir hafta kadar oldu bu. E, Elimizde geçerli ama şimdi konuşabiliyoruz. Yani raporda çarpıcı görüntüler var, şeyler, tespitler var. Uluslararası kömür fiyatlarındaki artış ve ithal kömür santrallerindeki üretimi e, düşürmesi sebebiyle Türkiye'de <gülüyor> kömürden elektrik üretimi son 3 yıldır düş. Düşüşte bu iyi bir şey. Ancak ikinci madde olarak bu Ember raporunda çarpıcı nokta şu. Doğal gaz kullanımı deniyor. Artışı nedeniyle toplam emisyonlar yani sera gazı denen ve asıl küresel ısınmaya yol açan şeylerin emisyonların artışta olduğu. Ve mesela şöyle rakamlar var. 2004'te Türkiye'nin elektrik üretimindeki karbon yoğunluğu. Almanya, İngiltere, Hollanda, Danimarka gibi ülkelerden daha iyi durumdayken 2001'e gelindiğinde bu ülkelerin gerisinde kalmış. Mesela bu son derece çarpıcı bir tespit. Ember'in tespiti. Ee, Yıl Yılları bir daha söyler misiniz? Çünkü Sanırım bir e şey ya hata var herhalde. Öyle 2004 mi? 2004 ve 2001 değildir herhalde o. Ha 2021. Ben 2021, ya, özür, dilerim. Tamam. özür dilerim. Düzelteyim hemen. 2004'te Elektrik üretiminde Almanya, İngiltere, Hollanda, Danimarka gibi ülkelerden daha iyi durumda karbon yoğunluğu ama 2017 yıl sonra 2021'e gelindiğinde bu ülkelerin gerisinde kaldı ve bu son derece yani Türkiye'nin 2021 elektrik görünümü raporu zaten bu ve son iki ayında 2021'in Kasım ve Aralık aylarında elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz tarifesine uygulanan zamlarla birlikte mevcut gaz santralleriyle elektrik üretmenin maliyeti rüzgar ve güneşten daha maliyetli hale gelmiş durumda. Bunu hep söylüyorduk ya yani büyük bir maliyet düşüşü var zaten alternatif yenilenebilir enerjide diye rüzgar ve güneş başta olmak üzere. Yani böylece artık rüzgar ve güneş mevcut ithal fosil yakıtlı santrallerden ekonomik olarak daha avantajlı. Bu çok önemli bir basın bülteni Enber'in ki ve kömürün 3 yıl üst üste düşüşe devam etmesine rağmen doğal gazın artmasıyla emisyonların azalmadığı hatta yükseldiği çok vahim bir tespit yani. Bu, bu da yani yetkililerin yeterince ciddi olmadığı ya da başka hesapların peşinde olduğunu gösteriyor. Bunun da ilginç bir şeyi de gazete duvardaki bir haberdeydi. Biraz önce yayına girmeden hemen konuşuyorduk ya. Yani Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Milli Parkı denen yerde bu sınırlar içinde Simpaş, Kızılbük, Thermal, Thermal ya da Termal Resort Hotel ve mülk diye telaffuzu bile çok kolay olmayan bir yer var. Termal Otel yani ve devre projesi. Şimdi burada yaşam savunucularının Muğla Valiliğine verdiği bir dava Muğla Valiliğinin verdiği çet gerekli değildir kararının iptali talebiyle davaları var aktivistlerin. Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde açılan dava sürüyor. Bu kez de Marmaris Belediyesi'nin projeye verdiği inşaat ruhsatlarında bazı kusur ve ihmaller olduğu tespit edilmiş. Yani Marmaris Belediyesi'nin bu Simpaş Anonim Şirketi, Kızılbük Anonim Şirketi adına düzenlemiş olduğu ruhsar ve imar durum belgelerinin iptali için bir dava daha açılmış. Yani bir yandan da bütün çeşitli Avrupa'da ve dünyadaki ülkelerin de ters yöndeki şeyleri olduğu gibi bazı firmaların da böyle şeyler yapmakta ve en büyük şeylerden bir tanesi Marmaris bölgesi Türkiye'nin de yeni kayıplara da asla tahammül olmadığını söylüyorlar yani. Açtıkları davaya ilişkin olarak da yaşam savunucuları diyorlar ve ekoloji aktivistleri. Yaz dönemindeki orman yangınlarını daha unutmadık. Büyük felaketin ardından Marmaris'in yeni kayıplara tahammülü yok diyorlar. Ve gözlerimizle tanığı olduğumuz telafisi imkansız, geri döndürülemez tahribatın. ivedilikle durdurulması amacıyla e, belediyenin düzenlediği ruhsatlar ve imar durum belgesinin iptali, Yürütmenin durdurulması talepli davanın açılma zorunluluğu doğmuştur diyorlar. Ve davalar sürerken projeye karşı davalar 10 Ocak günü bölgede yaşananları bir gazetecinin haberleştirmek istemesi üzerine yaşam savunucuları da davaya konu alana gidip gazeteciye eşlik etmişler. Grubun önü kesilmiş şirket yetkilileri tarafından. Ve kamusal bir alan, Milli Park'tan bahsediyoruz. Burası bizim özel mülkiyet diyorlar. Şirketin özel mülkiyeti olduğunu iddia ederek alana kimseyi sokmamış şirket yetkilileri. Milli Park'a yani gazeteciyi ve insanları sokmamışlar. Ayrıca şirket yetkililerinin Milli Park'a girişi, <gülüyor> bunu yorumlamakta biraz güçlük çekeceğim, zincirle kapattığı da görülmüş. Yani şirket milli parka zincir gelmiş. <gülüyor> Daha Osmanlı sonra, torunu onlar tabi. Haliç'e evet. zincir girdikten çekildikten sonra <gülüyor> milli yani da şekerle. Peti gibi bir şey. Tartışmalar <gülüyor> esnasında şirket yetkilileriyle yaşam savunucuları arasında bir ilginç diyalogda dikkati çekti diyor gazete duvarın haberinde. <gülüyor> Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Halime Şaman'ı ve kadın gazeteciyi hedef alan şirket yetkilisi sol görüşlü PKK'lı gazetecilerle beraber burada röportaj veriyorsunuz. İnsanlar tedirgin oluyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsunuz? Sol görüşlü ve PKK'lı gazetecilerle beraber röportaj veriyorsunuz. İnsanlar tedirgin oluyor. Hangi insanlar? Bunlar hangi? Milli park değil mi burası? Bir da. Şirket, milli şirketler. Yerli ve milli şirket parkı. İnsanlar tedirgin oluyor demiş. Şirket yetkilisine alkışlarla tepki göstermiş yaşam savunucuları. Beyefendi galiba anayasa mahkemesi üyesi demişler. <gülüyor> Aktivistler evet. Yaşananların ardından da olay yerine polis çağrılmış ve şirket yetkililerinden şikayetçi olmuşlar yaşam savunucuları. Bu her defasında aslında yapılıyor. Yani işçi mücadelelerinde toplumsal mücadele hareketi bölmek için hep bu ırkçılık kozu, işte savaş kozu, terör kozu hep, hep veya da antikomünizm. Değil mi? Hep kullanılan bir taktik. Bu on küsur yıl önce miydi Tuzla'daki ülkelerde? tersane grevleri orada da hem iş cinayetleri vardı hem de işçiler birlikte işte mücadele ediyorlardı Gene evet. daha çok kürt işçiler olduğu için orada da aynı şey diyorlardı burada terör örgütü var vesaire sizin onlarla ne işiniz vardı Bekalkar. evet yani çok ilginç aslında olayın detayları da de var çok, şey. çok yayıldı bunun 15 sene önce e, şey Hasan Keyifli savunurken söylüyorlardı bize ilk o zamanlar söylemi daalar 29'ları teröristler bilmem ne falan diye. ondan sonra o işin boyutu giderek büyüdü ve tüm aslında şeylere yani çevreyle ilgili ne yapılıyorsa, çevre koruma adına ne yapılıyorsa onu yapanlar hep teröristti. Korumak isteyenler hep bölücüydü. Ama orayı yok, etme, yok etmek isteyenler de hep vatanını seven, milli... istihdam bir sağlayan bir değil mi? evet, <gülüyor> tabii. tabii. Evet, evet. Üretim yapacak Böyle, olan. Şey, her... Öyle gözüküyor. Ben artık bunla, bunların, bunların bir anlamının kalmadığını düşünüyorum. Yani insanlar bunu dedikleri anda bunu diyen kişinin herhangi bir kabahati suç işlediğini falan hemen anlıyor bence artık. Yani bitirilen, tüketilen bir söylem oldu ama... Yani evet. yerel mücadeleler devam ediyor aslında yani şeyde çok ilginç bir, birkaç detay daha var olayla ilgili yani gazete duvara bu Kent Konseyi Marmaris Kent Konseyi yürütme kurulu üyesi Halime Şaman e, anlatmış yani diyor ki oksijen Gazetesi'nden bir gazeteci arkadaşımız geldi. Bizimle röportaj yaptı. Bölgeyi de bilmediği için kendisine eşlik etmemizi rica etti. Biz de alana gittik onunla beraber. Kamusal alan ve Milli Park'ın kapısında şirket yetkilileri kesinlikle içeri da dair bir talimat olduğunu söylediler. Ayrıca oranın kendilerine ait özel mülk olduğunu belirttiler. E, gazeteci arkadaşımız da haber alma özgürlüğü engellenemez deyip içeri girmeye kalkışın, çalışınca bedenleriyle iterek fiziki müdahalede bulundular diye konuşmuş olayın ardından da biz polisi aradık ve gelen polislerin alanın mülkiyet hakkının tam anlamıyla ispat edilemediği gerekçesiyle kendilerine yardımcı olmadığını da söylemiş Şaman yani e, polisler de yardımcı olmamış karakola giderek şikayetçi olduklarını belirtmiş yani firma yetkilisi bizi hedef gösterdi diyor Halime Şaman ve şöyle diyor Televizyonlara çıktığım için içeride çalışan yaklaşık bin kişinin beni tanıdığını ve oraya gitmemden dolayı çalışanların tedirgin olduğunu söyledi. İşte biraz önce hmm. Özdeş'in sorusunun cevabı bu. Yani kim insanlar işte televizyonda seyretmişler tedirginiz biz demişler. Hmm. İş kaybı istihdam endişesi taşıdıklarını da söyleyip beni hedef gösterdi onlara diyor. ...olabilecek bütün iş kayıplarında sebebin ben olduğumun algısını yaratmaya çalıştı. Bizi orada PKK'lı ve solcu gazetecilere <gülüyor> röportaj vermekle itham ederek suça bulaştırma girişimi oldu. Tüm basını ve bizi suça bulaştırma amaçlı bir tavır sergilendi. Bunda çok tehlikeli buluyoruz demiş. Yani başından itibaren olayın bir çevre sorunu olduğunu ve siyasetler üstü bir durum olduğunu ifade ediyoruz... Güç kazanan bu hareket ancak suçla itham edilerek yıpratılabilirdi. İşte biraz önce konuştuğumuz gibi onu yapmaya çalıştılar demiş Halime Şaman. Biz başından itibaren olduğu gibi belgelere dayanarak hareket ediyoruz. Elimizdeki belgeleri de daima adalete sunuyoruz mahkemelere, hukuka. Yani bu konuda açılmış üç dava var. Adalete güveniyoruz. Kamu yararını gözeten kararlar alınacaktır. Kamu yararı bir şirketin... Faydası değildir diye bitirmiş. Kamu yararı bir şirketin faydası değildir. Bayağı Ama bayağı. yine de bu örnek bile bize aslında şunu gösteriyor. Bu mesele iklim, çevre vesaire mücadele, öyle siyasetler üstü değil. Aslında aynı zamanda savaş karşıtı ve ırkçılık karşıtı olmak durumunda. Çünkü dünyanın her yerinde aynı sorunlar yaşanıyor. Benzer yöntemlerle şirketler, devletler saldırıyor aktivistleri. Birleşik e mücadele için tabii ki bu Tonga'ya düşmemek için hem ırçılık karşıtı hem savaş karşıtı olmak gerekiyor bir yandan. Evet. Süreci de bitirdik. Süreyi aştık. Açmak üzereyiz. Peki. Hoşçakalın o zaman. Hoşçakalın. Gör Görüşmek üzere. İklim için